İtibar, itibar, i̇tibar haber Ey canlar canı uğrunda Can vermeyi cana minnet bilen Ecdadın yanık sevdalıları Ey kendisini ellerden Yağan karlardan Esen Havadaki turnalardan Su içtiği kurnalardan Yerdeki karıncalardan kıskandığım Allah'ın mühür gözleri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 Fokur fokur kaynayan yanardağ mizali, iman ve aşk koydu ümmeti merhume. Ey doğuştan asker doğan, serhadden serhade, bir kuş gibi uçan, fuklarla yarışıp, çağları da bir o cephede, bir bu cephede tahtar, valiye çeviren Osmanlı'nın torunları, ey Allah'ın davasına, Göz yaşlarını mürekkep kirtliklerini kalem yapan karanlık gecelerin yıldızı Ey Hicaz Bahçesi'nde açılmış Yasemin göğüslü bir çiçek ve harem toplağından çıkmış düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti, Çanakkale'de insanlığı şaşkına çeviren Seyyid onbaşıların, Yahya Cavuşların, binbaşı lütfilerin, Sarıkamış'ta eksi derecede, bir elinde türbünle düşmanı gözlerken, öbür eliyle duabeyken, donan, binbaşı Mustafa Nihatların, Medine'de aç bir ilaç, mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, Yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yemeye mecbur kalan, varetin kucuman, paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı, elin Yahudi ve Hristiyan'la kaptırmayan, Sabi'klerden sonra İslamete en büyük hizmeti yapan Osmanlı'nın yetim torunları. muhterem dinleyenlerim.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 Ona dalmayan onu bilmez, bizim ecdadımızın mayasın, Allah ve Resulü aşkıyla yorulduğu için, yüreği aşktan yoksun olan süklilerin, adilerin, Çanakkale'yi anlaması mümkün değildir. Batı, maddeden de menfaatten anlar, o düşünürken kafası ve kalbiyle değil, boğazı, midesi ve apedersi belden aşağısıyla düşünür. Onun lügatında aşk-ı ilahi, irfan, gönül yoktur. Şu son doksan yıllık çarpık eğitimin enjekte ettiği, dünyamızı da ahiretimizi de darmadağınık eden eğitimin oluşturduğu kafanın Çanakkaleyle ile ne alakası var? Kenarı kırık cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Dede Osmanlı ne güzel demiş, İncir ağacından oklava, arpa unundan baklava olmaz.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 Sanki Resul-i sallallahu aleyhi ve teselli ediyormuşçasına diyor ki, Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar saf olan dileğimizi, bir mi isen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi, oh. Nedense kimseler anlamaz eyvah O kadar saf olan dileğimizi Bir ümmiysen de ya Resulallah Ancak sen okursun yüreğimizi Ne kanlar akıttık hep senin için O ulu hakkı için aziz Gücümüz erişsin ve erişmesin, Uğrunda her zaman dövüşeceğiz, ağa. Ne kanlar akıttık hep senin için, O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin, verişmesin, Uğrunda her zaman dövüşeceğiz, Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, Can verir canan veremez Türkler, Ebedi kadimül harameynini, Ölsek taraf zanır o müsbeklere, yapamaz arı sensiz. Can verir canını veremez Türkler, ebedi kadimul harameyni.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 Gücümüz ister yetsin, ister yetmesin. Biz senin için savaşmaya yemin ettik. Bu savaşları asla kat'a, inkıta uğratmayacağız. Osmanlı Devleti'ne kuran Osman Gazi'nin babası, Ertuğrul Gazi'nin biz torunlarıyız ya Allah Canımızı veririz anla. Sen bizim cananımızsın, seni biz kimse kaptırmayız ya Allah Kıyamete kadar mekke Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin muhafızı ve bektisi biz olacağız ya Resulallah. Ola ki, ola ki ölsek bile ruhumuz Medine-i Münevvere'deki senin rızı mutahharanı beklemeye devam edecektir buyuruyor. Çanakkale'nin ardında, Çanakkale'nin ardında bu ruh yatıyor bu ruh. Çanakkale'yi lütfen başka yerlere çekmeyelim.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 Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. Ve Al-Adiyat sabah, ve Al-Muriyat kudah, ve Al-Muqirat sabah. Ve Al-Adiyat sabah. Dik dik dik dik dik dik koşan atlara yemin olsun. Ve Al-Muriyat kudah. Dik dik dik dik dik derken. Nallarından kıvılcım çıkaran atlara yemin olsun. Ve Al-Muqirat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 Çanakkale yine ileri geri konuşuyor. Kalemini kafasını midesi uğruna satmış, kara vicdanlı insafsızdan, başka ne beklenir ki? Bu millet İslamiyet e ikiz kardeştir, bunu iyi bilin. Bu millet İslamiyet e ikiz kardeştir, bunu iyi bilin. Biz ondan hiç ayrılmadık, o da bizden ayrılmadı. Ne zamana kadar? Batının kuyruğuna takılıncaya kadar. O İslam bizim anamızdır.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 Ta çağlar ötesinden, bu yana bizim için, bizi savunan İslam'a, medyonuz, mecburuz, muhtaçız hele hele, hele hele, ha bugünlerde. Gözümüzün siyahı, göz bebeğimiz yani, gözün beyazına ne kadar muhtaçsa, bugün de biz İslam'a o kadar muhtaçız. ecdadın yaptığı savaşların mantığı budur.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 Irak'ta savaşan, demeyeceğim, Irak'ta insanlara soykurum uygulayan ABD'li bir albay diyor ki, insan öldürmek ne güzelmiş ya, size bakın lütfen, insan öldürmek ne güzel ya, işte, işte Amerika dedikleri, O bunlar, bunlar, menfaatleri gereği, mazlum insanları boğazlamak, adamların genlerini işlemiş,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 Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetlerinden, hitabetle alakalı sünnetlerinden bir tanesi de mühim cümleleri Resulü 3 üç defa tekrarlardı. Üç kere vurgu yapardı. Ona binaen bazı cümlelere, vokaller, yüksek frekansa vurgu yapıyorum. Çünkü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam de şu an bizim yaptığımızdan haberdandır Allah'ın izniyle. Tarih, hafızayı millettir. Tarih.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 sudan Arabistan çöllerinde kilometre kareye on üç tane Osmanlı şehidi düşüyor ve şimdi Çanakkale'deyiz. Dünyanın en güçlü, en teknik, en eğitimli orduları karşısında dünyanın en yorgun milletiydik. On sekiz büyük zırhlı, yirmi dört denizaltı, on üç torpido gemisi ve uçaklardan oluşan müttefik kuvvetler. Beş yüz altı topla, günde ortalama senin dedenin üzerine, senin ananın üzerine yirmi üç bin mermi gönderiyor mevzilerimize. Metrekareye altı bin mermi düşen yerler bile var. Lütfen dikkatimizi çekerim. Metrekareye altı bin mermi düşüyor. Dünya siyasi tarihinde, dünya savaş tarihinde böyle bir vaka görülmüş müdür? Metrekareye altı bin mermi düşen peki yerler bile var.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 Tarihi kiliseler silinip süpürülerek zafer ayinle hazırlanıyor. Bütün Avrupa zafer müjdesi bekliyorken nihayet 18 Mart. Rahmetli Akif'in kimi Hindu, kimi Yamyam kimi bilmem ne belao dediği kuvvetler karadan denizden saldırıya kalkıyor. Her taraf bir anda cehenneme döndü. 300 yüz bin ki yeni bulgulara göre üç altmış bin şehide man olan... Çanakkale'yi geçemediler, geçemediler, geçemediler. İngiltere'de avam kamerası ve millet zafer beklerken bir anda matem havası herkesin umudunu kesti attın. Körçil eyvah diye inleyip bütün hesaplarımız allak bullak oldu mağav olduk diye mosmor kesilmeye başladı.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 Allah'a yakın insanlardı. Cephede bile bombalar altında. Namaz kılacak. Savaşırken oruç tutacak. Her mermiyi sıkarken besmele çekecek. Salatü'n-Tincina salatü ile saldıracak kadar Allah'la beraber olan insanlardı onlar. Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale cephesi komutan Alman Maraşal ki, biz o zaman Almanlarla beraber savaşa girmiştik. Bir gün bu Alman komutan,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 Devlatları olan bu millet mahvolmaz. Bu milletin sırtı yere gelmez. Çanakkale'de savaşan insan, kararlı ve fedakar insandı. Edremitli Seyit Çöre, Çavuş, 270 kilogram top mermisini namluya sürmesi imkansızlıkları inkar. Veya onlara isyan manasına geliyordu. Ya ya çavuş bir avuç askeriyle,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 Diyor ki, Türklerin elinden, Türklerin elinden bu Kur'an-ı Kerim'i almadığımız müddetçe bu adamları yenmek mümkün değildir. Dörtlar kamerası reisi da aynı şeyi söyler. Hatta Hamilton iyice fıttırmıştır. O da İngiliz komutanlardan. Çanakkale'de diyor ki, Tanrım, Tanrım, bize bir akıl var, ne olur. Bu milleti biz nasıl yeneceğiz, Tanrım?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 Bilecik İstasyonu istasyonda bekleyen bir trenin vagonları hınca hınç Mehmetçik'le dolu. Mevsim sonbahar, soğuk ve yağışlı bir mevsim. Trenin kampanası çalınmak üzereyken komutan Abdülkadir Bey trenin yanında böyle tesettürüne bürünmüş tesettürüne bürünmüş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 Baltayla ağaçtan kesilen parçalara yonga denir, bilirsiniz. Oğlum, hayatta kalan son yong yongam sensin. Yavrum, arslan oğul Hüseyin, eğer camideki ezan dinecekse, minaredeki ezan dinecekse, mihraptaki Kur'an susacaksa, kürcideki vaazlar bitecekse, mihraptaki Kur'an dinecekse,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 Anacığım, anacığım varlığımı, seni ve müdafaya vakfettiğim anacığım. Aşkı görüyor musunuz? Neler yapıyor neler? Aşk Allah'ın kendisine yükselmesi için, insana verdiği bir kanat bir kanat. Ahmet Haşim ne kadar enfes söylemiş. Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi bilmez. Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi bilmez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 Ben elhamdülillah Allah vergisi demiş. Ben elhamdülillah her gün Resulekkem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetiyle görüşüyordum. Bu maneviyatta vardır. İspatı uzun gider. Bu tasavvufun deruni bir meselesidir. Her gün Resulekkem sallallahu aleyhi ve sellemi manevi gözümle kabrinde mevcut görürdüm. Bir gün baktım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 Bunlar. Gizli arşivlerden çıkan bilgiler bunlar. Allah'ım. Allah'ım. Bu ne aşktır Allah'ım. Ve ondan sonra. Yarbay Hasan Bey olduğu yere yığılık kalıyor. Asker. Yarbayım yarbayım yarbayım yarbayım. Ve yarbay gitti. Mezarını kaz, kaz, kazıyorlar. Yarbay Hasan Bey'i uzattılar. Üzerine Türk bayağını serdiler. Canberk.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 Men begoyen dert devam, Sabah kıyamet begüzer ve anna temam, natemam. Şer'i orak, o aşkı şer' etmek var ya, evet, ben begoyem dar devam sürekli aşk işaretmeye çalışsam aşkı anlatmaya çalışsam sadokü yamet ben güzel yüz kıyamet geçer de ve allah tamam tamam tamam Yüz kıyamet geçer de, yine aşkın şerhi tamamlanamaz, bitmez. Şer'i oraya, ben de koyayım, kıyamet.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 Buyurun Kanuni Sultan Süleyman'ın. Ziget var seferi. Şeyh Musliiddin Efendi, zuhuratta yani manada, Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve bir hitabına maruz kalıyor. Efendimiz diyor ki, Musliiddin, kulumuz Kanuni, yani hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman, farize-i cihadı için terk etti? Allah yolundan mücadele için terk etti? Git ona bunu söyle. Ve geliyor,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 Onlarla övünme hakkımız yok ama Allah bize insaf vere. Neticede Zigetvar Kalesi çok kuvvetli tahkim edilmişti. İç içi iki tane daire. Birinci e, kale var, birinci kalenin içerisinde bir kale daha var. Ve Kanuni Sultan Süleyman haydin askerlerim, haydin yiğitlerim diye askere yüksek moral vermeye çalışıyor.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 Ya Sultan Seliman cennet mekan, Mısır'a giderken, çölün bir yerinde atından iniyor, ya, yaya gidiyor. Vezirleri diyor ki, padişahım, bak burası çöldür, ıssız yerler, gündüzdeyim, bu çölleri geçmek gerekir. Geceye kalırsak, Kansu Mısır meleği Kansı Gavri'nin, adamları bize vurkaç tatliyle zayiat verdirebilirler. Üstelik çöllerde vahşi hayvanlar geceliğin çıkıyor.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 Aşk kalemi çoktan geçmiştir. Kalem yazar yazar ama, Aşka geldi mi çatlar. kalede Dini, imanı, Vatanı, namusu, bu kaddes değerlerimizi, Hipsuz siyanet için, Ortaya konan aşk öyle bir aşktır ki, Denizi bile pencere gibi kaynatmıştır. Dağları eze eze, Kuma dönüştürmüştür. Tertemiz bir aşk, Var ya, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, tertemiz bir aşk var ya, Muhammed Mustafa'ya eş oldu da Allah o aşk yüzünden o peygambere levlâke levlâke lema halektül eflâk edirtti veya buyurdu. Yani Muhammed'im sen olmasaydın, sen olmasaydın ben sebepleri yaratmayacaktım. Hadis-i Şerif'in sıhhatini merak edenler, hakimi Neysabur'un Müsidrek adlı kitabına bakabilirler. Şu an benden, şu an benden, divan edebiyatı ustalarından, on en darunlu vasıf efendi bir müsaade istiyor. resul Ekrem'i bir de benden dinleyin diyor dedeceğimiz. Müsaade ederseniz sözü ona vermek istiyorum. Buyur dedeceğim, seni dinliyoruz. Zatı pakun eylemiş Rabbul Nulak Katile sanarı hayli enbiya Hebfeylundur gürü evliya Ya Resulullah Müştakım sana Yandım aşkımla Karam kum kıl bana Ey ehl-ehl-ehl-ehl-hül Kudanın sevgili peygamberi, camı aşkın içti, yirmi günden beri. Ya Resulallah, müştakam sakla, yandım aşkınla, tarafın kılbanla, bülbül gül zarı, bağı hasreten. Celâih aşk esri firkaten mişleyen kavvası bari gayreten ya Resulullah mişka kanana yandım aşkınla olan aşk aşkına Allah aşkına, ya Resulallah, müştakam sana, yandım aşkıma, oh, tarafım kıl bana, yok benim gibi günahkarım nedir, kimler dur efendim şefkatın, görmek istersem nola mehtamatın, ya Resulallah çıta yandım aşkın oh, kız bana yok benim gibi günahkar kimler içindir el ben damşat katem görmek istesem ola men kanaltun sana yandım aşkın ah oh, karahım bana Vazifa bestei Rasulü canım başımı yala, naa gördüm sevdal, yar sana, Dedeciğim, dedeciğim, bizi bırakma, ne olur dedeciğim. Çanakkale ruhunu tetikleyen ruh, işte bu ruhtu. <Sessizlik> Ol Resulü mücetebat, hem rahmeten lil alemin. Bende medufundur diyor, efleke fahreyle zemin.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 cennet cennetu adilin... ...feduhuluha... ...halidin... Ey insanlar... ...ey insanlar... ...ey insanlar... ...bu Muhammed Mustafa'nın... ...ravzayı mutahharası... ...en ekstra cennet... ...adil cennetidir... ...girin oraya... ...bir daha da oradan çıkmayın... ...biz...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 Üniversiteye kimse karşı değil. Oralar mübarek kurumlardır. Ama bu ne? Bu ne? Buna bir mana vermek gerekiyor. Bazı kız yurtlarında bundan birkaç sene önce. Rekorlar tıkanıyor. Timahşlar tıkanıyor. Afedesin lağıncı getiriyorlar. Hadi bakalım bakıyorlar ne var ne yok. Afedesin tuvaletlerin peki deliklerinde 3 aylık 4 aylık falan filan düşürülmüş atılmış çocuk ceninleri. Çocuk ceninleri, çocuk ceninleri, lütfen, lütfen bir şey diyeceğim ama bunu yani kahrında söylüyorum, yüreğimin ızdırabıyla söylüyorum. Bu ızdırabıma, paralel bir ızdırapla lütfen bu konuşmayı dinle. Bu insanın yönden ne farkı var?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 Moda oldu. Bugün tarihi hedefinden saptırmak suretiyle, Müslümanın dirilişini kırmak moda oldu. Adam Çanakkale'ye yazıyor, içinde tek bir, tek bir, tek bir Allah diye, Muhammed Mustafa diye kelime yok. Haşa, sümle haşa, bu savaşta Allah'ın eli kolu, bağlı mıydın? Ateist, inançsız kafayla anlatılan tarih, işte bu. Maksizmin,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 Mehmet Akif'in ızdırabına denk bir ızdırapla, Onun feryadına kulak verelim, Bastığın yerleri, Toprak diyerek geçme tanı, Düşün altında binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun, incitmeyecektir atanın. Verme dünyaları, Alsan da bu cennet vatanın. Şu memlekette İslam'dan, ve Osmanlıdan süt emmemiş kim var? Şu memlekette İslamiyetten ve Osmanlıdan süt emmemiş kim vardır? İnsan sütendi anasını inkara tevessül etmemeli, etmemeli. Dünya durdukça Eylül Saliple Hilal'in savaşı, yani İslam ile Hristiyanlık ve Yahudilin savaşı devam edecektir. Müslüman sürekli müteyakiz olmalıdır. Uyanık olmalıdır. Osmanlı'dan, Osmanlı'dan alamadıkları intikamı torunlarından almak için bütün güçlerini kullanmaya devam edeceklerdir. Bunu unutma. İngiliz Barclay Çanakkale Gerçeği adlı kitabında diyor ki: "Bundan önceki açlı savaşları 8 sene falan hacı savaşı yapıldı. 800 sene önce."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 Paşa paşa gidiyorsun, son taksitini ödüyorsun, ondan sonra uydu aracılığıyla senin arabanın kontağını adam. Teknoloji bu noktaya geldi. Peki, peki, şu anki mevcut teknolojimizle peki, biz bu gücün karşısında nasıl duracağız peki? Çanakkale ruhu da peki ne kadar kaldı? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çanakkale, çanakkale'yi düşünürken belki bugün Çanakkale'nin daha dehşetli bir savaş ekonomiyle veriliyor. Burası cidden düşünecek bir noktadır. Konu dalmaya çok müsait. Biz böyle deryadan bir misali konuşuyoruz. Ama konuştuğumuz her cümle dişi cümledir. Altında bir yığın izah yatıyor. Hem de bugün asıl düşünmesi gereken konu,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 Cevayı nefsime tabi olup pek çok günah ettim. Hüsra hangi yüz ile varayım ya Resulallah. Harimi Ramzan'a sürmüş iken ruhu var. Yine cürm günah günaha müptelayım ya Resulallah. Kapında boynu bağlı bir esirim, desgirim ol, garibim, bir kesim, bir destepayım ya Resulallah, kolun leyla'ya. Şahım var iken, dergâh ihsanım. Varub ben, kankışa yalvarayım ya Resulallah. Kulun eyla ya, şahım var iken, dergâh ihsanım. Varuban, Kangışağı yollarıym, Ya Rasulullah. Anağım benim, anaların anası. Bazı kardeşlerimiz böyle ekolu okuyuşlarımızı anlamıyor, tenkile diyorlar. İbn Kâim Cevzi Rahimullah Teala, Adaw al-Münir adlı kitabında diyor ki. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşındayken, Hendek savaşındayken sahabe-i birlikte Hendek kazıyorlardı. Medine-i etrafını Hendek'le çeviriyorlar ki düşmanlar Hendek'leri aşıp da şehre girmesinler diye. Tabii Hendek'ler geniş açılıyor, derin açılıyor, askerleri önleyebilecek çapta açılıyor. Evet, sahabe-i kiram onlarda insan yoruluyor, artık bitiyor. Kanter içerisinde kalıyor, Nefesleri tükenir gibi oluyor. Resulekkem Ekm saa askerleri, Rasul Ekm saa vassalem hendek kazma işiyle meşgul olanları, meşgul olanları böyle şiirlerle, böyle peki ekolo e, değişlerle moralize ediyordu. Ve sabah onlara bir şeyler söyleyin.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 Ecdat zamanında, Ejdat zamanında İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuştur. Yedi tepelede de mehter çalıyordu. İnşaat vaktinde çalıyor mehter ta ezan saatine kadar yarım saat her sabah mehter çaldırdı. Adam sabahleyin yatağından kalktığı zaman, yatağından kalktığı zaman ezandan önce mehter marşıyla kalkıyordu. Bu adam mağarasındaki, Mağarasından çıkan arslan gibi kükreye kükreye çıkıyordu. Affedersiniz. Mehter vuruyor. Artar cihatlaşanımız. Fahri Resul Sultanımız. Şer'i bize insan hak. Oğrunda ak kanımız. Türk oluyuz.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 İngiliz askerleri zannediyor ki... ...Türklerin toplarını susturun. İngiliz askerler seri top ateş, ateş, ateşine başlıyorlar. Da da da da da da da da da da ...Hamilton, Hamilton diye ki... kafasızlar... ...ben size toplar ateşleyin demedim. Şu... ...Türklerin cephezini çalan... ...Mehteri susunun... ...Mehteri... ...savaş silahla yapılır değil mi... ...aziz dostlarım... ...savaş silahla yapılır ama... ...bu noktada var ya... Heyecanım bana ne söylüyor biliyor musun? Heyecanım bana ne söylüyor biliyor musun? Arkandan mehter çalsın. Elimde taş olsun, sopa olsun. Ben yine Allah'ın izniyle işi bitiririm. İşi bitiren aşktır aşk. Yeter ki sen aşkın ve ol. Çanakkale'de şehit olanlara ölü demeyelim. Çanakkale ölüleri vesaire. Yok.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 Ayrırsan, engelleri görmeye başlarsın. Hazret Ömer'in sözü kulağımıza küpe olsun. Aslında Merdül Han buyuruyor ki: İnnâ Allah âzze na bi ad-dîn, fəmehnât qayna, fəmehnât qayna, el-izze min gayri azâllan Allahu. İnnâ Allah âzze bi ad-dîn. Allah bizi İslamiyetle, bu dinle şerefli kılmıştır. Kemah demin gayri biz ne zaman İslam'ın dışındaki birtakım yani kaynaklardan şeref arama koyulduk ne zaman ki İslam dışı mihraklardan şeref peki dilenmeye başladık ezellene <gülüyor> Allahu o zaman Allah Celle Celalu bizi zille bizim burnumuzu yere sürter buyuruyor sen hadi Ömer'e bak Ömer'e Ömer'e bak Ömer'e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 Allah'tan yardım istenirdi. Rabbim, Rabbim, şu varakada şu, efendim yani kağıtta yazılı bulunan 300 tane sahabenin hürmetine Allah ım. ne olur? Sen Asakir-i Mansur-i Muhammediye'yi, Devlet-i Aliye-i Osman'ın ordusunu muzaffer eyle diye dua ederlerdi. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, eğer savaş kaybedilecek gibi olduğu zaman, Hazreti Ömer radıyallahu anh,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 Ancak hani o da züldür bu rezil istila. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarın hayasızcasına. Maske yırtılmaz hala bizi bize afette oyuyuz. Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak, sağanak. Hangi kuvvet onu haşa, edecek kahrına ram. Çünkü tesis ilahi, o metin istikam. Ağzımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek.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 Bedir'in aslanları ancak... ...bu kadar şanlıydı... ...sana dar gelmeyecek... ...makdeli kimler kasın. ...gömülims gel seni... ...tarih edesem, sığmazsın... ...her cümer ceddiyin... yetmez o kitap... ...seni ancak ebediyette... ...eder istiyab... ...bu taşındır diyerek... ...Kabe'yi diksen başına... ...rohumun vahyinin... ...duysam da geçirsem... ...taşına... Tüllenen mağribi, Akşamları sarsan yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana, Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Çarkın en sevgili sultanın Selahaddin'in, Kılıçarsan gibi iclaline ettin hayran, Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın, Sen ki asara gömülsen taşacaksın, hey hop! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Muhterem dinleyenlerim. Son sözüme yine Akif'in enfes cümlesiyle noktalamak istiyorum. Allah bu millete bir daha Çanakkale Harbi'ni göstermesin. Rabbim.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 Öyle bir amin deyin ki bitişikteki daire bile senin amininin sesini duysun. Yahu bu bitişik dairede ne oluyor diye merak etsin. Allah melekte de karşı şu an sizinle iftar edecek. Yattığın yerden kalk bakayım. Kalk kalk kalk kalk ayağa. Dön köbileye. Kaldır ellerini. Başlıyoruz. Bismillah. <Sessizlik> <Sessizlik> Ümmeti Muhammed olan esrata. Ey keremler kanı merhamet buyur Hızırla İlyas'ı gönder imzada Ey keremler kanı merhamet buyur Aziz Ey keremler kanın merhamet buyur dediğim zaman Hepimiz bu halinde Amin Amin diyoruz Bir daha Ümmeti Muhammed olan ablada, ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönderin dada, ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed hurbeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti daha mekan ver bize Ey keremler kârı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan Şırafı mahvoldu, kanladı zişan Ey vahidi mutlak, sensin kerem şan Ey keremler kanı, merhamet buyur Ey halibi alem, emanul eman Senden özge yoktur, bize bir gülman ya Rabbi bize göster bir davul eman, ey keremlerkanı merhamet buyur. Muhammed urmedi, reddetme bizi, dergâr-ı rahmetten seddetme bizi, agyar cümresinden addetme bizi, ey keremlerkanı merhamet buyur. Habibindir senin ahmet Muhtar Serveri Enbiya zatında bir dar Sen bizi affeyle aman ya gaffar Ey kelemlerkanı merhamet buyur Bir hürmeti yaramın o peygamber ya evliya ya rehber güzel keremler kâdir merhamet bu yar ya Enbiya evliya, hürmeti yarab, etkıya esmiya, hürmeti yarab, ya bu refah, şu refah, hürmeti yarab, ey kerimlerkeni merhamet buyur. Bir vakbe ya Rabbim, Zatı İzzeti, eskali ya Rabbim, ilmi hikmeti. Bir hakkı yarabbim, şanı kudretin, ey kelemler kanı, narhamet bu yor. Bir hakkı yarabbim, sat neyizletin, esrar yarabbim, ilmi hikmetin. Bir hakkı yarabbim, şanı kudretin, ey kelemler kanı, narhamet bu yor. Lezzet bugün ya rab muhtaç ve merhamet rahmetin, ey canı Türkiye bugün ya Türkiye bugün ya Yüzüne aldir, Ey buyur. Ey buyur. Ey keremler, canı, buyur. Ey keremler canı, buyur. Ey benim arzumun, karlı. ...talan dağlarının... ...şahbazı ve kartalı... ...allarlı Muhammed'lisi efem... ...efeleri nefesi... ...efem... ...sayın dinleyenlerim... ...bir başka Çanakkale ruhunu... ...teneffüs etme umuduyla... ...şimdilik hoşçakalın... ...hoşçakalın... ...hoşçakalın ey... ...Allah'ın... ...miski amber kokulu kulları... ...itibar itibar itibar haber...